İslam'la ilk şereflenen sahabe efendilerimizden bahsederek muhabbet balığında peygamber efendimizin hayat-ı saadetlerini meşk etmiştik. Çünkü ben tabii hemen artık secde alıştı bizim böyle ani giriş çıkışlarımıza. Eyvallah. Çünkü o gizli davet bölümüydü. Gizli daveti de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hidayet çağrısına kulak verenlerin, tabi olanların halini de gizli kalmayan iman nuruyla müşerref olup bu nurun güzelliğini dışarı yansıtan Sahabelerden öğrenmiş olduk Aleni davet kısmında da yine e, Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Her türlü güzelliğinin Bütün insanlıkla alemlerle Buluşmasını ve insanların ona bakış şeklini Halini ibret nazarlarıyla İnşallah dinleyeceğiz İnşallah Gönlüme öyle bir zevk geldi Onu paylaşmak isterim şu anda da birçok sıkıntının vesairenin olduğu şu zamanda da ümit ediyoruz ki nasıl o gizli davet kısmını ve gizli davetin güzelliklerini biz ashab-ı kiramın hidayet maceralarıyla, hikayeleriyle, ahlaklarıyla öğreniyoruz ve gönlümüzü aydınlatıyor. Efendim o bilinmeyen zaman dilimini malum hale getiriyor. Meçhuller malum oluyor. İnşallah ümit ediyoruz ki Bizlerdeki meçhullerin de malum olmasına bu ashab-ı kiramın hayatları, hayat-ı saadetleri vesile olur. Amin. Yine bugün karanlıkta kaldığımız şu günlerde sahabi-i kiramın halleriyle inşallah o güzel hidayet nurlarını bulmak, tazelemek imkanımız olur. Buna inşallah nail olmuş oluruz. Amin. Şimdi bu bölümde yeni bölüm dediniz. Eyvallah. Aleni bölüm değil mi efendim? Eyvallah. Aleni olarak Hazreti Fahre Alem, sebebi icadı alem, rahmettelil alemin, il ukul, mahbubul kulub, levla kelevlak hitabının masarı, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibe-yi münciyesinin muallimi, kaili ve hâli hayatta yaşayanı ...bizlere bunun nakşedeni... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efenimizin... ...âlemlere müteveccihen... ...ve insanlara aleni olarak... ...imanı, İslam'ı anlatması... ...hadisesinden başlayacağız. İnşallah, İnşallah sizlerin de güzel okuyuşuyla... ...seri bir şekilde... E, ...Siyar maceramızda... ...devam etmiş olacak. Bütün insanlığa hitap edecek... Ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din elbette gizli kalamazdı. Madem insanlığı maddi manevi huzura kavuşturmak için bu din gönderiliyordu. Öyleyse açıktan açığa insanlara bildirilmesi ve tebliğ edilmesi zaruriydi. Şimdi tabi bunlar yine müellifimizin indiği olarak verdikleri hükümler çok güzel. Bize işin makul olan tarafını anlatmak için Allah razı olsun kendisinden. Böyle bir ifade kullanıyor işte böyle güzel bir din olduğu için herkese anlatmak da zaruriydi şeklinde böyle bir şey yapıyor ama Allah bunu murad etti güzel kardeşim yani Allah Teala bu dini ki razı olduğu dindir En mükemmel haliyle daha evvel anlattığı beyan ettiği kitaplarında inzal ettiği kitaplarında Efendim insanlara e, hidayetini istediği ulaşmasını istediği din İslam'dır en mükemmel haliyle olduğundan ve Hz. Fahri Alem bir kariyeye, bir meclise, iki üç kişiye gönderilmiş bir nebi değil, alemlere rahmet olduğundan dolayı Allah Teala artık bu dinin aşikar bir şekilde bütün insanlığa ilan edilmesini emrü ferman eyledi ki çünkü Cenab-ı Hak ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin nurunun tamamlanmasını murad etti. İnşallah bizler de bu asırda o tamamlanmış olan nurun parçaları, zerreleri olmuşuzdur. İnşallah. Evet. Cenab-ı Hak kainatta her şeyi tedriç kanununa bağlamıştır. Bu kanuna riayet ve itaat etmeyenlerin zamandan alacakları cevap hiç şüphesiz muvaffakiyetsizlik olacaktır. Resulullah Efendimiz de Allah'tan aldığı talimat üzerine bu kanuna riayet etti. ...üç sene mühletle peygamberliğini ve İslamiyet'i açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı. Tebliğinde son... Yani açıktan açığa kimseye anlatmadı. Tabiri yani açıktan açığa cemaate ilan etmedi. Yani açıktan açığa kimseye anlatmadı denince hani belki şu ifade olabilir. Maksadımız siyeri nebi yani edebi metinler değil ama... ...hani açıktan açığa kimseye anlatmadı deyince... Şöyle bir şey insanın hatırına gelebilir yani sustu durdu insanlarla kalpten kalbe konuştu değil kimseye denince umuma anlatmadı. Eyvallah. Umum kimselere anlatmadı aleni olarak insanların bulunduğu yerde yoksa açıktan açığa birçok kişiye kişi olarak ferden anlattılar. Evet. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor ancak emniyet ettiği kimselere durumunu arz ediyordu. Durumunu beyan ediyordu. Durum arz edilmesi yüksek merciiyedir Yani niye üst üste gelmiş bilemiyorum. Hani size durumu arz ediyorum denildiğinde bir büyük bunu söylediğinde ne deriz? Estağfurullah dedi. Çünkü arz yüksek makamadır. Beyan ediyordu anlatıyordu denir. Sahabeye arz ediyordu denilmez. Sahabi yüksek merci değil ki Hazreti Peygamber'e göre. Değil mi? Evet. evet güzel Türkçemiz. Evet. Halkı İslam'a açıktan davete nereden başlayacağı? Resul-i Ekrem'e bizzat Cenab-ı Hak tarafından vahiy ile bildirildi. Evet. Ey Resulüm sen önce en yakın akraba ve hısımlarını ahiret azabıyla korkut. Şimdi hemen burada bir nefes alalım. Galiba bugün metin tasihi de geçecek. Metnin tasihi eğer fikrin de tasihine fikrin de düzenlenmesine vesile olacaksa metinle uğraşılır. Ama metnin tasihinden öte, kalpler tasihli bir şekilde, sahatli bir şekilde oluyorsa, metne de çok itibar edilmeyebilir. Fakat burada yanlış anlamaya müsait bir söz var. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْذِرْ عَش۪يرَةَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Ayet bu. Ey Habibi Zişanım, enzir, nezret, birazdan nezri anlatacağız. Uyar, عَش۪يرَةَكَ الْاَقْرَب۪ينَ sana kısım akraba olarak en yakın olanların cehennem azabı veya Allah'tan ayrı kaldıklarında neler olacağı hususunda uyar nezir ne demektir beşir ne demektir daha evvel söyledik bir daha söyleyelim nezir diye henüz başa gelmeyen henüz ortada gözükmeyen bir belanın dikkatli dinlesin burayı kıymetli dinleyicilerimiz bir belanın bir musibetin gelmezden evvel uyaran kişiye nezir denir. Resulullah Efendimiz nezirdir. Yanacaksınız cehennemde. yapması şöyle olacak değil. Ya korkutmak değil. Böyle giderseniz daha iyi de hani bunun ateş vardır. Şurayı şöyle gidersen şarampola yuvarlanırsın. Şöyle korkutucu kelimesi bu değildir. Bu bir uyarıcıdır. Uyarmak kelimesi vardır. Yani gafletle son sürat veya bir şekilde gidişatla Felakete doğru giden ve bunu göremeyen insanlara gören tarafından o musibetin bildirilmesine nezir, nezletmek deniyor. Bunu yapan kişiye de münzir deniyor veya nezir deniyor. İleride çok güzel şeyler var. Çok güzel ikramlar var. Çok çok mesut olacaksınız gibi henüz muhatabın görmediği güzelliklere haber verene de beşir deniyor, mübeşşir deniyor. Anlatabiliyor muyum? Heh. şimdi buna göre bakıldığında Allah'ın dinine davet ederek ahiret azabıyla korkut değil Allah'ın dinine davet et Allah'ın dinine tabi olmadıkları zaman başlarına gelecek şeyleri ve felaketi onlara haber ver demektir arz edebiliyor muyum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeyi bu eğer sadece onların korkmaları murad edilseydi Allah Resulü buna muvaffak olabilecek şekilde Allah Celle Celaluhu'nun ona lütfuyla buna muvaffak olacak şekilde zaten o kuvvete ve kudrete malikti. Mühim olan tehlikenin feciatından ve feciatın daha doğrusu boyutundan onlara haber vererek onları ikaz ile demektir. Eyvallah. Niye yakın akrabasından başlıyor? Tabii ki en önce yakın akrabası diye bir söz söylenmiş olabilir. Niye? Günümüzde de öyle değil midir? İnsan en önce evladı iyi yerini korumak istemez mi bir musibete karşı? En tabi harekettir bu. En önce yakın akrabanı. Düşün mesela gidiyorsun şimdi öyle günümüzde bazı şaşkınlar var. Kendisi İstanbul'da oturuyor. Gidiyor Van'daki bilinen neredeki adamı duyuyor. Oraya para gönderiyor. Tam göndersin ama teyzesi aç. Anneannesi bilinenme durumunda. Yok işte yeğenleri başka bir vaziyetteyken bir adamın etrafından başlamayıp da ta uzaktaki adama sırf kendisini ruhen Rahat etmek için Televizyonda şurada burada gördüğü bir hadiseden dolayı Vicdan azabından kurtulmak için Kendisini iyi zannetmesi için Para göndermesi nasıl abesse Hidayet mevzunda da ikran mevzunda da Nasıl en önce akraba Yakınlık kısım akraba kullanıyorsa Niye kullanmalı? Çünkü insan akrabasını kendisi seçemez Akraba Allah tarafından insana verilir Kimse kalkıp Ruhlar alemindeyken teyzelerim şöyle şöyle olsun anneannem annem babam bunlar olsun yeğenlerim şunlar olsun demez İnsanın etrafındaki akrabası tabii bir şekilde fıtraten hikaten yakın kılınması Allah'ın bir imtihan vesilesidir akrabasını muhafaza etmek Allah'ın verdiğini güzel görmektir Allah'ın verdiğini güzel görmektir Allah'ın sana biçtiği mesuliyeti ilk önce hazmetmek fikretmek demektir akrabaya ikram etmek ve ihsan etmek dolayısıyla burada da Allah'ın dinine en önce onları davet et diyerek hem onların muhafaza edilmesini cehennem azabından korunması hususunu hem de sana tabi oldukları zamanda akraba olarak yanında bulunurlar şeklinde Cenab-ı Hak bu hikmetle bu ayetleri indirmiştir bu hikmete binaen bunlar olmuştur diyenler var bir başka şekilde Allah'tan yakini yok. Allah'tan başka dost yok. Hem yakınlarının ne kadar yakın olduğunu görecek, hem de kendisine en yakın olanın insanın, her insanın en yakın olanının Allah olduğunu da, Celle Şanuhu olduğunu da bizlere gösterecek şekilde bir manzara çıkacaktır. Bir başka şekilde sahabe-i kiramın akrabalarıyla olduğu imtihanın Belki yüzlerce misli, yüzlerce katı eza ve cefa akrabaları tarafından Hazreti Fahri Alem Efendimiz'e yapılma cüreti zuhur edecektir. Bu da bir nevi peygamberlerin davalarını tebliğ ederken ne kadar büyük bir yükün altında olduklarını, etrafındaki insanlar ona tabi olduklarında eza cefa çekiyorlar ama neticede en büyük eza ve cefayı Hazreti Fahri Alem'in sırtladığını Gözler önüne sermek ve böylece tebliğ vazifesinden de Allah'ın emirlerine itaat vazifesinden de sıkıntılıydı etrafım bozuktu akraba müsait değildi beni çok sıkıştırdılardı gibi sözler mazeret olmaktan çıkışı bu hadiselerle olmuştur cümleyi çok uzun kurduğumun farkındayım ama işte öyle oldu evet. Resul-i Ekrem bu işe girişmenin kolay olmayacağını biliyordu bu sebeple bir mühlet evinden çıkmadı. Bu esnada bir gün Hazreti Ali'yi yanına çağırarak Ya Ali Şimdi biz onu da tahsiye edelim. Bugün dedik ya tahsihat günü. Tahsihat günü nasıl oluyorsa böyle tahsihat günü var. Bu işin zor olduğunu anladığı için bir müddet evinden çıkmadı. Tam da Resulullah uygun e uygunmiş değil mi? Bir emir aldığı zaman oturup ya bu iş zor biraz düşüneyim mi demiş. Yani Allah istihazsın de nasıl anlıyoruz yani Kendimiz gibi mi zannediyoruz acaba? Kendinden bir şey yapmayan bir Hazreti Fahri Alem'den bahsediyoruz. Bir beşerden, bir insandan bahsediyoruz ama kendine sadece kendi iradesiyle, kendine mahsus ölçülerle hareket etmeyen, tamamen kabz-ı Rabbani ve Rahmani içerisinde ve zapt-ı altında olan bir Fahri Alem'den bahsediyoruz kardeşim. Evinde üç gün oturdu ama oturdun mu sen de onunla ne oldu acaba evinde? Hepsinin bir vakti saati var. Hepsinin bir vakti merhunu var. Arz edebiliyor muyum? Niye üç gün evinde oturdu? Allah Teala niye üç sene bekletti? O da onun için üç sene, üç gün oturdu belki. Bilemiyorsun ki hikmetini. Bir müddet tefekkürle meşgul oldular da yine en hafifi bu olur. Tefekkürsüz anı yok çünkü. O da hata. Ama bunlar bizim ya, tat vermiyor. Doğru bilgi de Akla hitap ediyor. Hani Ebu Zeli Gıfadi'nin kardeşine söylediği gibi. Ya akla hitap ediyor. Tamam. Ama şimdi başka bir akıllı da çıkar der ki, demek ki böyle daha büyük geldiğinde daha çok uzun oturuyor. Şunu derken biraz daha duruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayatı saadetine bakın. Mekke'de bir gün çok şiddetli böyle bir şey bir ses duyuyorlar. Henüz daha nübüvvetini isar etmemiş. Herkes telaşa kapılıyor. Ne bu ses? Anormal patırtı bir şey kopuyor, bir şey oluyor. Hemen gidiyor müşrikler aralarında işte atlıları alıyorlar. Birisi işte avcısını alıyor, birisi kölelerini alıyor. Hadi diyorlar şu sesin geldiği tarafa doğru gidelim. Bir de şey, ay da yok, mehtap diyor havada. Sesin geldiği yöne doğru böyle grup halinde giderlerken bir ses duyuyorlar, bir binek geliyor karşıdan karanlıktan. Bir bakıyorlar ki Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem tek başına. ...gittim baktım diyor korkulacak bir şey yok... müşteri olun telaşlanacak bir şey yok... ...ha telaşlanacak bir şey yok diyor... ...işte şu bağırmış şöyle şöyle olmuş... ...dünyanın en cesur insanı... ...yani insanların ya bu durum karşısında ne yapacağız denildiğinde... ...o daha çözümüyle beraber gelen bir zattan bahsediyoruz... ...az edebiliyor muyum? Evet... Ya Ali... ...Cenab-ı Hakk'ın yakın akrabamı azapla korkutmamı emir buyurması... ...bana çok güçlük verdi... Ben iyi biliyorum ki ne zaman onlara bu işi açmaya kalksam onların beni hoşlanmadığım bir şeyle ithama kalkışacaklarını göreceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i çağırarak dertleşti. Yani o evde bulunduğu sıralarda acaba ne yaptı hususunda hani izah meyanında Hazreti Ali Efendimiz'in daha sonra rivayet ettiği bu sözle bunun mütalasını yaptığını bir strateji takip ettiğini fakat neticede izni ilahi ile bir davet gerçekleştireceği haşikar oluyor. Fakat bu durumlarda e, kendisiyle istişare eden ve kendisinin de zaten istişare emri almasından dolayı e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz akrabalarıyla hatta halalarıyla da Safiye Vardemiz'e de istişare etmişlerdir. Hatta bir keresinde o da yazıyor galiba burada. Eyvallah. İstişare neticesinde halaları ne diyor Safiye Valdemiz? Davet et ama sakın onlardan Ebu Leheb'i davet edeyim deme. Çünkü o senin davetine asla icabet etmez diye konuştular. Sonra da biz nihayet kadınız diyerek Resulullah'ın yanından ayrıldılar. Yani biz böyle söylüyoruz ama bak şimdi görüyor musun? Sözün yani Sahabi i kiramın Allah Resulü'nün nasıl anladığını ve bizim bugün nasıl anlamaya cüret ettiğimiz hususunu. Bakın bu söz açıyor. Bu araya sıkışmış bir söz ama önemli bir söz. Yaparsan bu işi Ebu Leheb'i çağırma. Çünkü o sana hep düşmanlık edecektir. Bir de senin tesirini bozacak bir konuşma yapacaktır. Ama neticede biz kadınız. Orada biz kadınız derken, Kadınların sözü dinlenmez manasına değil. Yani biz hanımız, kadınız, bazen hissiyatla davanabiliriz ama sen Allah'ın Resulüsün demektir o. Yani bizim indiği görüşümüzdür bu ama sen bilirsin ya Allah demektir. Ve neticede Allah Resulü akrabaları dediği için bazıları demediği için ayeti kerimede Ebi Lehebi de çağıracaktır. Evet. Davasını açıklama emrini alan Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Ali'ye bize sadece bir kişilik et yemeği yap ve bir kapta süt doldur. Sonra da Abdülmuttalip oğullarını topla. Onlarla konuşacağım, olunduğum şeyi onlara bildireceğim emrini verdi. Hazreti Ali emri derhal yerine getirdi. Sabah olunca Ebu Talib'in evinde, davet edilmemişken Ebu Leheb de dahil, bütün amcaları ile birlikte ikisi kadın 45 kişi toplandı. Kapta bulunan et bir kişilikti. Sadece bir insanı doyuracak kadardı. Kaptaki süt de o kadardı. Resul-i Ekrem eti parçaladı ve ziyafette bulunanlara ''Bismillah buyurun'' dedi. İstisnasız davette bulunanların hepsi bir parça etten doyasıya yediler. Bir de ne görsünler. Çok az eksilmiş haliyle et yine yerinde duruyor. Hayrette kaldılar. Kaptaki sütü içmeye başladılar. Kanasıya içtiler ve sütün eksilmediğini gördüler. Şaşırdılar. Yemek yendikten sonra Peygamber Efendimiz söze başlamak üzereyken Ebu Leheb müdahale etti ve topluluğa hitaben Şimdiye kadar böyle bir sihir görmedik. Arkadaşınız sizi büyük bir büyüyle büyüledi dedi. Sonra da kainatın efendisine Hakarette bulunacak kadar ileri gitti ve topluluğu dağıtmak için ileri geri konuştu. Peygamber Efendimiz konuşmaya fırsat bulamadan davettekiler dağıldılar. Bunu artık yorumsuz olarak geçelim. Nankör diye bir tabir vardır nankör. Bilir misiniz kelime farsça bir kelimedir esasında. Nan diye ekmeğe derler. Yediği ekmeği görmeyen. Ekmeğin yediği halde o ekmeğin bereketini fark etmeyen, ekmek yediği ele, yere, haneye, memlekete, kötülükte bulunan, yediği kaba, bevleden, kişiye nankör denir. Ekmek bilmez. Kendisi oradan rızıklandığı halde, o rızkı veren eli unuturcasına hareket eden, hem rezzak-ı alem olan, Hz. Allah'ı unutmuş hem de alenen alenen gözle gördüğü şekilde onları rızıklandıran ve verdiği rızıklarla nasıl artış olduğunu nasıl efendim o rızkın çoğaldığını aleni olarak gösteren Hz. Peygamber'in mucizesini de verdiği nimeti ikramı da görmeyen nankör olarak sadece bu yorumu yapıp geçelim. Resul-i Ekrem neticesiz kalan birinci ziyafetten sonra ikinci bir ziyafet daha tertipleyerek yine Hazreti Ali vasıtasıyla yakın akrabalarını bir araya topladı. Yemek yendikten sonra ayağa kalktı ve hamd yalnız Allah'a mahsustur. Ben de ona hamd ederim. Yardımı ancak ondan isterim. Ona inanır, ona dayanırım. Şeksiz şüphesiz bilmekle beraber size de bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ve ortağı yoktur. Dedikten sonra maksadını şöyle açıkladı. Herhalde otlak aramaya gönderilen bir kimse gelip ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam yine size karşı yalan söylemem. Tevazuya bakın. Allah Resulü'nün nezaketine bakın. Siz böyle bir korkutma gördünüz mü? Korkutma dedik de bizim anladığımız manada anladığımız korkutma var. Bir de Cenabı ı Hakk'ın beyan ettiği korkutma var. Yani bir kişiyi felaketten alıkoyma, onun görmediği felakete doğru gitmesine mani olma şekline nezir deniyor. Fakat Türkçe çevirinde bu korkutmak kelimesiyle oluyor. Şu sözler içerisinde bir korkutma gördünüz mü? Hadi münzir kelimesini anlamadınız. Nezir kelimesini anlamadınız. Korkutma diye çevirdiniz. Burada nasıl bir korkutma gördünüz? Daha da tenezzül ederek diyor ki yani herkese yalan söylediğimi düşünün. Ya size söyler mi siz akrabamsınız diyor. Bak. Allah Resulü'nün tenezzülüne bak. Yeter ki hidayete ersinler diye. Evet. Şimdi Kendisine hakkın teyit ettiğinden bile emin olmayan bir sürü hocacıklar çıktı da yumrunu sıkarak herkesi cehenneme postalamaya çalışıyor. Bak Fahri Alem Efendimiz öyle değil. Her şey yerli yerinde olması lazım. Tabiatıyla haddini bilmeyenle de mücadele edilir. Ama doğru anlatmadan arkana bütün cehennemle bilmem neyle efendim azapla alakalı ayetleri alarak Millet seni gördüğünde cehennem azabından başka bir şey hatırlamayacak duruma getirerek konuşmak ve bu usulde bir de dininde gayretli gibi gözükmek dinle alakalı bir hareket olduğu zannında hatta kanaatinde hatta itikadında değil. Evet. Bütün insanları kandırmış olsam yine sizi aldatmam. Sizi ondan başka ilah olmayan Allah'a imana davet ediyorum. Ben de onun hususan size ve umumi olarak da bütün insanlığa gönderdiği peygamberiyim. Maksadını böylece hülasa eden Resul-i Ekrem Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. ilk namaz mevzuu vardı. Orada ne okunduğu mevzu. O bu programda... İlk namaz derken cemaatle kılınan namaz. Yani Hz. Hatice validemize imamlık yapıyor. Fahre alem. Ondan evvel meleklere imam oluyor. Ondan evvel de tek değil. Ondan evvel de meleklere imam olur şekilde namaz kılıyor. Hani ne okudu? Eyvallah. Madem ilk ikra ayeti geldi. Geldiyse namazı ne okudular? Ve buna... Binaen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençliklerinden e, peygamberliğini ilan edinceye kadar namaz kılıyorlardı. Eyvallah. Ve bir şey okuyorlardı yani namazını okuyorlardı diye soru sormuştu. İşte o sorunun cevabı hususunda müracaatlar olur belli bir sayıya gelirse bunu açıklayacağımızı söylemiştik. Bugün de onu açıklayacağımızı ilk bölümde ilan etmiştim. Eyvallah. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim ama daha sonra inşallah onu açıklarız. Eyvallah. Evet ne yapıldı? Aleni olarak davet meselesinde bir kere davet yapılmıştı hatırlarsak. Bu ziyafet yani yemek hadisesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir kişiyi yetecek. Ancak bir kişinin doyabileceği bir eti kendi yedi saadetleriyle mübarek elleriyle e, parçalaması bölmesi ve onun her bölüşünde... Her şeyi rahmet olduğu için, her şeyi bereket olduğu için Fahralem'in onun her parçalayışında bir o kadar o kadar daha adeta mislinin eklenmesi gibi bir tecelliye ve mucizeye efendim masal oluşları. O et yemeğinden 45 kişinin yemesi ve yine ancak bir kişi yetecek sütten de 45 kişinin doyasıyı içmesi fakat ne sütün ne etin bitmemesi, azalmaması hatta Mucizesinden sonra konuşmak istemiş. Fakat Ebu Leheb cemaate ileri geri konuşarak, Fahri Efendimiz'e karşı terbiyesizlik yaparak cem cemiyetin dağılmasına sebep olmuştu. ikinci davette Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, naziri ve şeriki olmayan ve hamd ancak kendisine mahsus olan, bir olan Allah Teala'ya inandığını, gönül verdiğini ve bu dava uğrunda ...sabit kadem olduğunu, sıratı müstakim üzere olduğunu bir şekilde beyan ettiler. Ve ondan sonra da onları ikna etmek için sizlere yakın akrabam olarak... ...başkasına bile söylemiş olsam hiç aklınıza gelir mi size söyler miyim? Yani size bir zarar erisin ister miyim? Sizlere yalan konuşur muyum? Tabii ki konuşmam. İşte durum böyleyken böyle diye beyan etti. Bu beyandan sonra neler oldu? Şimdi onu devam ediyoruz. Maksadını böylece hülasa eden resul Ekrem Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Vallahi siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Evet. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Bir insan ölümü inkar edemez. Zaten ölüleri görüyoruz değil mi? Ölenleri gördüğü için inkar edemez. Peki öldükten sonra hayat var mı? Bir insan uyuduysa hayatında 5 dakika 1 dakika bile uyuduysa ve uyandıysa ölümden sonra hayatı da inkar edemez. Uyuduğunda insan her şeyi alınır. Uyandığında her şey iade edilir. Adeta Hazreti Hak Celle Celaluhu Kuluna şöyle hitap eder Sen uykudayken Ne eşin ne yarin ne sevgilin Ne canın ne cananın ne evladın Ne malın ne mülkün Ne kasan ne kesen ne masan Hiçbirisi yok Hiçbirisini hatırlamayın Ne Kork, korksan ne sevinsen Sevinecek bir şeyin olsa Hiçbirisinden habersiz olarak sen, sen Senden sıyrılır Ve uykuya daldırılırsın Uyandığın zaman sana iade edilir bir gün uyandığımda şu sana verdiklerimi geri versem ne yaparsın? Uyuyup uyuyup uyanan bir insan bunu düşündüğü zaman öldükten sonra ölümün de varlığını vicdanen hisseder. Dille inkar etse bile içinden muhakkak var olduğu kanaati onda olur. Bir kere insan uyudu, uyudu ve uyandıysa muhakkak ölümden sonra hayatın olduğuna... Vicdanen, kalben onda bir kanaat vardır. Bunu dille ifade etmese bile, üzerini ötse bile, üzerini öttüğü zaman kafir olur. Bunu aşikare ortaya koyar da onun gibi yaşarsa mümin olur. Evet. Bu da ya devamlı cennette veya temelli cehennemde kalmaktır. Tabii çünkü öteki aleme uyanacaksınız. Uyandığınızda gerçek aleme uyandım, uyanmış olacaksınız. Uyumadan bu uykudan vaktiyle uyanmaz bu hadise tedbir almazsınız. Ya ebedi olarak cennette ya ebedi olarak cehennemde olacak. Hani bazı ilahiyatçılar türedi ya. Renkarnasyonu tenasülü falan savunuyor. Var bunlar var maalesef beyni sulanmış. Allah'tan ve Resulü'nden sıkılmadan sadece belli insanlara şirin gözükmek adına Tenavsu olabilir diyor, renkarnasyon olabilir böyle şey. Tekrar tekrar insan dönüp gelebilir hayatına diyor. Fakat bak Resulullah Efendimiz en azıllarına da, bütün insanlara da neler söylüyor. Bir kere ölüm uykusuna yatıp da ahirette gözünüzü açtığınızda artık çok geç olur. Ya ebedi cehennemdesiniz ya ebedi cennettesiniz diyor. Evet. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum ilk kimseler sizlersiniz. Peygamber Efendimiz konuş insanlardan ahiret teki azapla uyarıda bulunduğum Alei olarak uyarıda bulunduğum insan topluluğu siz dersiniz evet. evet Peygamber Efendimiz konuşmasını bitirince Ebu Talip ayağa kalktı ve sana severek ve candan yardım edeceğiz öğütlerini benimselik ve kabullendik sözlerini de tasdik ettik bu toplananlar senin atanın oğullarıdır ben de haliyle onlardan biriyim. Ebu Tarif biliyorsunuz Hazreti Ali'nin babası, Peygamber Efendimiz'in amcası. Şu anda da onu aile büyüğü olarak himaye eden gibi gözüken zat, akraba olarak. Evet. Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların and olsun ki en çabuğu da benden başkası değildir. Yani sen bu hizmetleri görürken bir hizmet lazım olursa aileden en çabuk buna intikal eden, senin hizmetine koşacak olan ben olacağım. Sözlerin çok güzel, sözlerini kabul ediyorum, güzel konuşuyorsun, doğru konuşuyorsun, akraban olarak da sana devamlı destek vereceğiz diyor. Bunu kim diyor? Amcası Ebu Talip. Evet. Sen emrolunduğun şeye devam et. Vallahi. Dedikten sonra ben sizi kesiyorum ama Estağfurullah. şimdi ben Deniz'de o eski metinlerden falan da hatırımda kalanları bir yandan birleştiriyorum. Sen nasıl emrolunduysan... Yani emrolunduğun şeye devam etterken ne diyor? Sen bu şeye devam et demiyor dikkat edin. Yani hakikaten de sen Allah'tan gelen şeyi söylüyorsun. Emrolunduğun şeye devam et. Sana böyle emretmiş Allah. Sen devam et. Dedikten sonra ne diyor? Vallahi... Etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an dahi geri durmayacağım. Evet. Nefsimi Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat eder bulmadım. Bu ne demek? Nefsimi Abdülmuttalib'in dinini efendim bırakmak hususunda bana itaat eder bulmadım. Bu çok aynı zamanda edebi bir cümledir. Yani şöyle di. Ben fakat dinimi terk etmeyeceğim. Ben Bu dinde olacağım ama sana yardım edeceğim diyebilirdi. Onu söylerken bile çok büyük bir nezaket söylüyor Ebu Talib. Diyor ki vallahi ben Abdülmuttalib'in dini, çünkü Abdülmuttalib derken atası olarak kabul ediyor. Fakat şunu hemen söylemek icap ediyor, kıymetli dinleyicilerimiz lütfen bu sözü kulaklarda etmesinler. Abdülmuttalib, Abdülmuttalib Efendimiz, Efendimiz diyorum, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi, hiçbir zaman puta tapınırken görünmemiştir ve müşrik değildir. Ama dedelerimizin dini manasında Abdülmuttalip diye söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ta Hazreti İbrahim'e gidinceye kadar neslinden hiçbir zaman kafir, fâsık hatta ve müşrik yoktur. Kâbî-i tamir hadiselerini hatırlayın. Gördüğü rüyayı hatırlayın. Kâbî-i tamir ederken gördüğü rüyaları hatırlayın. Abdülmuttalip etrafının baskısı sebebiyle ve sebebiyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana gelen, Hanif dini üzere olan bir zat. Fakat bu dinde e, hiçbir zaman diğerlerinin bozduğu gibi putperestliğe vesaireyi meyletmeyen bir zat. O yüzden Abdülmuttalip Efendimiz'dir. Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz'in dedesidir. Evet. Artık ben onun öldüğü dinde öleceğim dedi. Diğer amcaları da bu sözleri tasdik ettiler. Evet. Şimdi burada şöyle bir söz var. Ee, bazı tefsirlerde sen o Allah'a iman etmedikçe onu kurtaramazsın. Sen hidayeti veremezsin. Hidayeti veren ancak Allah'tır şeklinde Ebu Talip bin vefatı üzerine e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzülmesi üzerine inen ayeti kelime var. Fakat müfessirler ve bazı muhaddisler işte bu söz üzere bu sözün içerisindeki siyasi manadan hareket ederek, Ebu Talib'in dahi, amcası Ebu Talib'in dahi, küfür üzere ölmediği hususunda, kafir olarak ölmediği hususunda, görüş beyan etmişler. Bu arada kaynak isteyen kardeşlerimiz, Süleymaniye Kütüphanesi'nde, abdül Ahadin Nuri'nin, hem Kadı Efendi'dir, hem Ayasofya Camii'nde zamanında, Kürsü şehliği yapmıştır. Abdül Ahad Nuri Ahadi Nuri Hazretlerinin teedibül Mütemerridin iddiacı kişiyi, ısrarcı, gereksiz yere devamlı çekişen kişiyi edeve davet etme manasına gelen bir risale yazmıştır. Bu risalede Ebu Talib'in durumunu, Abdülmuttalip efendimizin durumlarını beyan etmiştir el yazması bu eseri Süleymaniye Kütüphanesinde Risale-i Fi Te'dibül Mutemarridin isimli kitaba böyle e, dişi kesenler, Arapça bilenler müracaat ederek bakabilirler. Eyvallah. Burada ne var siyaset olarak? Ben Abdülmuttalib'in onun öldüğü şekliyle o din üzere öleceğim. Şimdi Abdülmuttalib Hazretleri müşriklerle beraber bir şekilde sevki idare ediyor onları sözü dinlenen bir zat Aleni olarak sizin taptıklarınızın hiçbir faydası yoktur Bu putların hiçbir faydası yoktur dememiştir Onlarla çekişmemiştir fakat kendisi puta tapmamıştır Buradan hareketle bazı muhaddisler ve fessirler diyorlar ki Ebu Talip de aleni olarak hidayetini ilan etmemiştir etrafın baskısından vesairesinden dolayı ama İmansız git demiştir diye de söyleyenler olmuş. Biz bu da hüküm vermiyoruz. Evet. Sadece verilen hükümleri naklediyoruz. He. Yani demek istiyoruz ki siz en önce kendi babanızın, dedenizin, ninenizin küfüyle meşgul olun. Kalkıp kim kâfir olmuş, kim müşrik olmuş diye Allah Resulünün amcalarının... ...dedelerine sigaya çekmeye kalkmayın. Bu da bir edepsizlikte demeye getiriyoruz. Evet. Diğer amcaları da bu sözleri tasdik ettiler. Ve Efendimizin hoşlanmayacağı hiçbir şey söylemediler. Sadece biri müstesna. İslam davasının başından beri muhalifi bulunan Ebu Leheb ortaya atıldı ve Ey Abdülmuttalip oğulları dedi. Bu vallahi bir kötülüktür. Başkaları onun elini tutup bundan alıkoymadan önce siz onun ellerini tutup bundan vazgeçirin. Eğer siz bugün ona itaat edecek olursanız zillet ve hakarete uğrarsınız ve onu muhafaza etmeye kalkışırsanız öldürülürsünüz. İslam'ın bu azılı düşmanına cevap, Peygamber Efendimiz'in kahraman halası Hazreti Safiye'den geldi. Şimdi burası çok tatlı da birkaç şey var anlatılacak. Ondan evvel ara vermeden evvel hemen şunu kıymetli muhabbet bu dinleyicilerle paylaşmak istiyoruz. Bakın biz bir siyer dersi yaparken, siyer okurken biraz farklı bir üslupta yapacağımızı ta başından beri söyledik. Eyvallah. Şimdi mukayese etsinler. Aman bak dikkat etsinler buraya. Kaçmasın. Demin Ebu Talib'in durumunu konuştuk değil mi? Nasıl himayekar davrandığını ve himaye ettiğini ta Peygamber Efendimiz'in gençliğinden hatta çocuk sayılabilecek derecede düşünürsek hali sababetinden bu yana nasıl muhafaza ettiğini ve hürmette kusur etmediğini bu aleni davette de aşikaret tasdikini ve yardımını gördük. Şimdi bakın, bu burada dursun. Ebu Leheb de ne kadar azılı. Hakkında Kur'an-ı Kerim'de lanet olan. Değil mi? Ve azap içerisinde ölmüş olan bir kişi. Fakat sahih senetle gelen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı şereflendirdiğinde o sevinçle Ebu Leheb Cariyesini azat edip Hazreti Peygamber'in doğumu üzerine Amini'ye gönderiyor değil mi? Bu sebepten dolayı diyor Cehennemde azabı topuklarına kadar indirilir Her pazartesi günü Sadece Resulullah Efendimizi e bu kadar bir hizmeti geçtiği için Cariyesini gönderip Muhammed doğdu diye sevinip cariyesini oraya hizmete gönderdiği için pazartesi günleri Ebi Lehebin azabı tahfif edilir diyor şimdi buradan hareketle bile Ebu Talip Efendimizin durumuna bakıldığında amcasının durumuna bakıldığında Efendimizin bunu mukayese edilmesi ve Abdülhadin Nuri Hazretleri'nin anlattığı o şeylerin de çok iyi tetkik edildiğinde çok farklı neticeler alınması mümkündür idraksizce ve insafsız ve izansızca Hadiseye bakmamak icap eder Evet Hazreti Safiye içinde bak ne güzel söyledi Kahraman halası Çok kahraman çok metanetli İşte Hazreti Safiye Valdemizin inşallah Uhud'da Bu kahraman Tavrını bir daha görmüş Olacağız Hazreti Hamza Efendimizin şehadetinden sonra Tabi bu arada yine ara geldi çattı Biz Hazreti Safiye validemizin sözünü okuduktan sonra bir ara verelim istiyorsanız. Eyvallah. Nasıl cevap veriyor Ebu İlahebe? Ey kardeşim dedi, kardeşinin oğlunu ve onun dinini yardımsız, hor ve hakir bırakmak sana yaraşır mı? Vallahi bugün yaşayan alimler, Abdülmuttalib'in neslinden bir peygamberin çıkacağını haber veriyorlar. İşte o peygamber budur. Yani din bakışından değil, Taassup olarak da baktığında aynı ırktan aynı aileden gelen kişinin dini var. Senin ailenden çıkmış bu din sahibi. Sen senin ailenden olan birisinin inandığı bir dini savunurken, anlatırken onu yalnız bırakmak, aynı aileden, aynı kandan olan bir insan olarak sana yakışır mı diyor. Yani biz cahiliye devri Arapları falan diye şey yapıyoruz ama onlarda bile aynı toprağa, aynı Kanı paylaştıklarında Sahip çıkma arzusu var Yani biz madem ki aynı yerdeyiz Madem ki akrabayız Sırf bunun hürmetine bile Tevhidi bozmayalım düşüncesi O zamanın efendim En cahil zaman denilen kişilerde bile mevcut Bugün aynı Özelliği bulmak Bile mümkün olmaz hale gelmiştir Ve o yüzden bu devre baktığımızda Belki cahiliye devrinden Daha daha cahil ecelücü hela, ...insanların olduğunu söylemek herhalde mümkün. Eyvallah. Ee, az evvel kaldığımız yer ve şimdi devam edeceğimiz bahis de İslam tarihi açısından, bizim tarihimiz açısından da çok önemli. Bir Tarihin mevzu. yazılışı açısından, ee, çok çok yönlü bir hadise. Biz de devam edelim çünkü konu, konu işleyemediğimizden de belki müştekildir kıymetli dinleyicilerimiz. Ee, inşallah müstefit olurlar Eyvallah. Evet. Hazreti Safiye validemizin bir konuşması vardı ona cevaben Ebu Leheb kız kardeşinin bu ulvi konuşmasına küstahça andolsun olsun ki bu boşuna bir umuttur zaten kadınların sözleri erkeklere ayak bağı ve köstek mesabesindedir Kureyş aileleri ve onlarla birlikte bütün Araplar ayaklandığı zaman onlara karşı koyacak bizim ne kuvvetimiz var Vallahi biz onların yanında yutulacak bir lokma gibiyiz diye cevap verdi. Ebu Leheb'in bu konuşmasından Ebu Talip fazlasıyla rahatsız oldu. Ey korkak dedi. Vallahi biz sağ oldukça ona yardım edeceğiz ve onu koruyacağız. Sonra da Resul-i Ekrem Efendimiz'e dönerek. Ey kardeşim oldu. davet etmek istediğin zamanı bilelim silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız. Ya, evet. O ana kadar sadece konuşulanları dinleyen peygamber efendimiz ayağa kalkarak Ey Abdülmuttalip oğulları vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim Dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstün daha hayırlısını kavmine getirmiş başka kimse bilmiyorum Yani ben size tarihe marulmuş bir söz var ya öyle bir kumandanın sözü olarak da geçer ben size Cihan Sultanlığını söylüyorum, Cihan Sultanlığını vaat ediyorum. Siz ufak tefek meselelerle uğraşıyorsunuz dercesine. Ben size öyle bir şey getirdim ki değil Arap evladı arasında yani Arap çocukları, Arap ırkı arasında bütün insanlık arasında dahi gelmiş geçmiş hiçbir kavmin sahip olamayacağı büyüklükte bir şeyi size anlatıyorum. Yani siz buna eğer tabi olursanız, gelmiş ve geçmiş ümmetlerin en şereflisi, gelmiş ve geçmiş kavimlerin de en şereflisi konumuna geleceksiniz. İksiz siz buna sahip çıktığınız için. Evet. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki, o da, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet. Yani beni koruyacaksınız, korumayacaksınız meselesi de bir yana en önce bu davetime icabet ettiğinizin ölçüsü şu olacak ki o da benim şu şehadetim gibi sizin şehadet etmenizdir. Bak bu dile ne kadar kolay geliyor zor değil. Fakat bu o kadar büyük bir söz ki aynı için size kolayca anlatıp da nasıl bir Cihan sultanlığını esasında sizlere veriyorum, sizlere idan etmiş oluyorum gösteriyorum. İşte siz de bu sözü söylediğinizde mizanda yani dünyevi ve uhrevi her ölçüde her zamanın ağır basacak olan, her zaman o mizanda ağır gelecek olan bir sözü, dinize çok kolay bir sözü size teklif ediyorum. O da şimdi benim söylediğim söz ki şöyle diyeceksiniz Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Kelime-i tevhidin şahadet haline gelmiş şekli. Evet. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun resulü olduğuna şehadet ederim demenizdir diye konuştu. Sonra da o halde hanginiz bu yolda bana icabet ederek vezirim ve yardımcım olur diye sordu. Yani siz bana yardımcı olacağız dediğinizde silah toplanacak. 300 kişi senden gelsin, 500 kişi senden gelsin, böyle yanında korumalar olsun. Şöyle kuvvetli olalım. Değil Beni siz nasıl takviye edebilirsiniz Benim anlattığım davaya icabet ederek Bana kuvvet verebilirsiniz Ben kuvvetimi o zaman sizden alırım Akrabamın imana girişi kadar bana hiçbir şey Kuvvet veremez Şimdi o halde siz bana kuvvet Vermek teyit etmek Sözü verenler Hepiniz bütün akrabalarım Hanginiz bana bu hususta Yardımcı olacak Diyerek Yine bu esasında yeni gelinen işte pedagogik eğitimlerde efendim kitle yönetimi efendim kamu yönetimi vesaire sahalarında olan bir şeydir. Yani bir şey yapabilecekken grubu da o seviyede yükseltmek o seviyeye getirmek için hani onlara esasında onlar yaptığı zaman siz bir işi yapabiliyor musunuz havasıyla teklifte bulunmak bir şey teklif etmek, çok çabuk kolay, etmek, kolay o teklifi kabul etme tekniğidir, kabul ettirme tekniğidir. Şimdi bunun üzerine soruyor hanginiz bana bu hususta icabet edecek ve gerçekten şu anlatmaya çalıştığım dava hususunda en büyük yardım olarak kabul ettiğim bu yardımı kim yapacak? diye ilan ediyor. Ne oluyor? Kimseden ses çıkmadı. Bütün başlar öne eğildi. Gözler Peygamberimize bakacak takati kendilerinde bulamıyorlardı. Hı. Sadece biri vardı. Resulullah'ın mübarek gözlerine dikkatle bakan. Bu henüz 12-13 yaşlarında bulunan Hazreti Ali'ydi. Ayağa kalktı. Fakat Peygamberimiz ona sen otur dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sualini üç kere tekrarladı. Üç seferinde de cevap sadece Hazreti Ali'den geldi. Ya Resulallah, sana ben yardımcı olurum. Her ne kadar bunların yaşça en küçüğü isem de. Yani Hz. Ali, Hz. Ali işte yani. Daha ne konuşalım, evet. Bu söze kimisi dudak büktü, kimisi hayret etti, kimisi de alaylı alaylı gülümsedi. Sonra da hadiseyi ciddiye almadan toplantıyı terk ettiler. Hazreti Ali'nin küçük yaşındaki bu kahramanlık ve cesareti, nebi Muhterem Efendimiz'i fazlasıyla sevindirdi. Toplantıdan istediği neticeyi alamamaktan dolayıysa ne üzüldü ne de yehse kapıldı. O zaman bunu böyle söylememek lazım. İstediği neticeyi alamamaktan bir insan ne sevinir ne üzülür mü? Toplantıdan neticeyi aldığı için ne sevindi ne üzüldü. Netice neydi? Hazreti Fahri Alem'in akrabasını davetiydi. Davet gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Netice alındı mı? Alındı. Çünkü onun neticesini de, ücretini de, her şeyinde tekellüf eden, ona vekil olan, ona şahit olarak yeten Hazreti Allah'ın rızasına muvafık şekilde hareket etti. Neticesini alamadı kanaati bize ait bir kanaattir. Allah Resulü'nün böyle bir kanaati yok. Dolayısıyla neticesini alamadığı halde bak nasıl da hiç üzülmedi veya sevinmedi diye hadise yorumlamak fevkalade yanlıştır. Allah'ın emir ve buyruğunu mükemmelen yerine getirmesinden dolayı Resulullah Efendimiz de herhangi bir şekilde üzüntü belirtisi gözükmedi. Güzel bir cümle oldu sanki e daha abi. güzel. Evet. Zira vazifesinin sadece hak ve hakikati tebliğ etmek olduğunu biliyordu. Hidayeti ise ancak Cenab-ı Hak verebilirdi. Tebliğ dairesi tedricen genişliyordu. Açıktan iman ve İslam'a davet, inanmış ruhları sevinciyle okşarken, şirkin kirinden kendini kurtaramamış gönülleri ise telaşa sevk ediyordu. Emrolunduğun şeyi onları çatlatırcasına bildir. İlahi fermanı gelince fahri kainat adeta yerinde duramaz hale gelmişti hemşehrilerine maddi manevi saadetin yolunu bir an evvel göstermek istiyordu. Bu sırada tebliğ dairesini biraz daha genişletip, Safa tepesinde Mekkelilere açıkça peygamberliğini ve İslam dinini ilan etti. Hani işte Safa Merve diyoruz ya, hacı, hacca gidenlerimiz veya Kabe'ye umre vesilesiyle ziyarete gidenlerimiz görüyorlar. Mes'a denilen, sahi edilen uzun bir yol var. İşte İlk başlanan yere Safa ikinci gidilen yere Merve Tepesi deniyor Safa Tepesi'ni nispeten muhafaza Ettiler Ama onu da işte yavaş yavaş yoğun Hani Üstüne gidenler oturuyor ediyor falan O muhabbetlerini ishar etmek Şirk olabilirmiş diye Safa Tepesi'ni de neredeyse düzleyecekler Neyse oraya girmeyelim İşte o Safa Tepesi'ne Çıkıyor o zamanın adetinde de Safa Tepesi Yani Kabe-i Muazzama'ya da böyle tam damına neredeyse hiza gibi biraz daha yüksektedir. Efendim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o tepenin tam üstüne değil, Kabe'nin hizasına yakın bir seviyeye çıkmış ve Safa Tepesi'nden insanlara ilan etmiştir. Ee, Kabe'ye yakın olan tepelerde Safa Tepesi ve Ebu Kubeys Dağı Tepesi e, yükseklik bakımından efendim, önemli mekanlarda. Hani nasıl söyleyelim? Safa Tepesi halka hitap ve halkın duyabileceği şekilde çok umuma açık olan yüksekçe bir yer olması hasebiyle adet edilmiş Safa Tepesi'nde. Bir de Safa Merve Tepesi biliyorsunuz aynı zamanda Hacer Validemizin nesi? Hazreti İsmail'i bıraktığında Kabe'nin bulunduğu yere o zemzemin çıktığı yere bıraktığında acaba etrafta insanlar kervanlar falan var mı diye iki tepe arasında koşuyor ya işte o iki tepe Safa ile Merve tepesi. Bu iki tepenin özel hususi yeri var. Ebu Kubes dağı, dağ diyorlar çünkü esasında o da yine Cebel diye geçiyor. Yüksekçe böyle bir zirve. Ebu Kubes'te özel toplantıların, efendim Mehtab'a karşı şiirlerin okunduğu, insanlara çok uzakta nida edilmek istediğinde çıkılıp da bağırılan edilen bir tepe. Hadizatında Hazreti Bilal Habeşi Efendimiz de orada ezan okumuştur. Şakkı Kamer mucizesi olduğunda ayın bir kısmı Ebu Kubeyse tepesinde gözükmüştür. Ebu Kubeyse'nin bir özelliği de Hacerül Esved'in yani cennetten çıktığı kabul edilen taşın tufandan sonra Kabe-i yerinin ve taşın kaybolması, sırlanması fakat daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın hacer Esved'i Ebu Kubeys tepesinden çıkartarak şu andaki yerine koydurtması hadisesinden dolayı da Ebu Kubeys tepesinin özellikleri var. Bunlar şöyle gözümüzde Mekke-i Mükerreme'de canlansın diye anlatıyorum. Safa tepesine çıkıyor mu yoksa daha var mı? Evet. Safa tepesinde yüksekçe bir taş üstüne çıkan Allah Resulü Mekkelilere yüksek ve gür bir sada ile Ya sabaha, Ey Kureyş topluluğu! ''Buraya geliniz.'' ''Ya sabaha.'' Evet. ''Ey Kureyş topluluğu, buraya geliniz, toplanınız, size mühim bir haberim var.'' diye seslendi. Mekkeliler birden şaşkına döndüler. Kimdi bu haykıran? Bir tehlikeyle karşı karşıya mı bulunuyorlardı? Düşmanın baskınına mı uğramışlardı? Yoksa kendilerine iletilecek çok mühim bir haber mi vardı? Bu seslenişe cevap vermekte gecikmediler... Ve bir anda Safa Tepesi'nin önüne toplandılar. Fakat o da ne? Seslenen Muhammedül Emin dedikleri zaa Acaba ne istiyordu? Nelerden haber verecekti? Neler söyleyecekti? Çünkü başka bir kişinin çağırması gibi değil. Muhammedül Emin ilk defa bu şekilde sesini yükselterek halkına hitap ediyor. Bu meraklarını daha çok arttırıyor. Neden? kendisinden sadece doğru söz işitilmiş bir zat. Ve teenni ile her zaman vakarlı, mehabetli ve asil duruşuyla konuşmasındaki tonun bile çok fazla yükselip inmediği bir zat olarak tanınan Hazreti Fahral alemin Muhammedül Emin olarak tanınan zat-ı ali'nin birden yüksek bir seste, gür bir seste nida etmesi herhangi bir insanın bağırmasına benzemiyor. Nida etmesine benzemiyor. Hemen daha kaygılı bir şekilde acaba ne söyleyecekler diye bekliyorlar. Evet. Merakla ey Muhammed bizi niçin buraya topladın? Neye haber vereceksin diye sordular. Resul-i Ekrem haberini vermekte gecikmedi. Zihinlerin kendisine bütün dikkatiyle yöneldiği, gözlerin hayretli bakışlarıyla üzerine toplandığı, bütün kulakların pür dikkat kesildiği ve herkesin merakla beklediği bir anda... Mantıki delillerle dolu şu beli hitabeyi irad etti. Mantıki delillerle dolu. Evet. Peki. Ey Kureyş topluluğu! Benimle sizin benzeriniz, düşmanı görünce ailesine haber vermek için koşan ve düşmanın kendisinden önce varıp ailesine zarar vermesinden korkarak Ya Sabaha! diye haykıran bir adamın benzeri gibidir. Ey Kureyş topluluğu! Size... Bu dağın ardında veya şu vadide düşman atlıları var. Sabaha veya akşama üzerimize hücum edecekler desem bana inanır mısınız? O ana kadar Muhammedül Emin dedikleri kendisinden yalan namına bir tek şey işitmedikleri, hakikatin dışında hiçbir şey duymadıkları Resul-i Ekrem'e hep bir ağızdan evet dediler. Biz senin doğruluğunu tasdik ederiz. Çünkü şimdiye kadar sende doğruluktan başka bir şey görmedik. Sen yanımızda yalanla itham edilmiş bir insan değilsin. Yani sen muhakkak ki doğru sözde devamlı bizi ikaz eden, devamlı bize doğruyu haber veren, her türlü emanetimize riayet eden, hiçbir zaman hiyanet etmeyen doğru bir kimsesin. Eğer şu tepenin, şu dağın ardından size helak etmek üzere, bir ordu geliyor desen biz buna inanırız. Tabii ki inanırız. Şek ve şüphe duymayız diyorlar. Şimdi burada bir nokta koyalım. Eyvallah. Çünkü program nihayete doğru gidiyor. Her ne kadar ilk planda biz belli bir elektronik posta, belli bir müracaat olduğunda ancak cevabı veririz desek de Madem ki vaat ettik, vaad etmek de borç gibidir. Bugün söyleyeceğiz dedi, çok kısa olarak söyleyelim ve programı kapatalım. Eyvallah. Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine ilk vahiy, ikra gelmeden evvel de namaz kılıyordu. Fakat ne okuyordu dedik. Bunu sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazlarında kelime-i tevhidle namazı eda ediyordu. Ve yakın bir zamana, peygamberliğinin ilanın yaklaştığı zamanlarda da Fatiha-i Şerife'yi okuyordu. Fatiha-i Şerife'yi ayaktayken okuyor, rükuda ve secdede La ilahe illallah, La ilahe illallah diyerek tevhidde namaz kılıyordu. Diyor büyüklerimiz. Böylece bu soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olalım. Hazreti Hatice validemize de namazı kıldırdığında Fatiha ve kelime-i tevhidle kıldırmıştır Diyor alimlerimiz evet. Cenab-ı Hak Sürçülisanlarımızı affız et eylesin Hakikati İslam'dan Hakikati din, İslam, dininden ve imandan Bizleri haberdar eylesin İnşallah Muhabbetle ve merakla bekleyiniz Önümüzdeki programda Hazreti Fahri Alem Efendimizin Safa Tepesi'nden Bu şekildeki ilanına Nasıl devam ettiğini ölmez sağ kalırsak aktaracağız. İnşallah.